Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Bugünkü matematik hikayelerinde isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Neden matematikçi oldum, nereden aklıma geldi? Esasında hem annem hem babam üniversite öğretim üyesiydi. Annem fizyologtu, babam matematikçiydi. Yani dolayısıyla hikaye burada biter diyebilirsiniz ama o kadar da hemen çabucak olmadı. Şimdi ben çocukken Laleli'de otururduk. O tarihlerde Laleli, bugünkünden çok farklı bir yerdi. Laleli'nin ortasından Ordu Caddesi geçerdi. Böyle her iki tarafı da yüksek çınar ağaçları olan bir cadde. Ortasından da tramvay. Üniversiteye çok yakındı. Herhalde annemler babamlar o yüzden Laleli'yi seçmişler. Yürüyüş mesafesiydi her ikisinin de iş yerine. Çünkü annem o tarihte İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'nda olan Fizyoloji Enstitüsü'nde çalışırdı. Ee, babam da çok yakında fen fakültesini e, şöyle bir 100-200 metre ötedeydi evimiz. Evimiz ilginç bir evdi çünkü e, çok büyüktü gerçekten. E, büyük olmasının da nedeni şu. E, annemle babam 1941 yılında evlenmişler e, ve ev aramaya başlamışlar. Şimdi 1941 yılının e, bir özelliği de şu. E, İkinci Dünya Harbi e, olanca hızıyla devam ediyor ve e, Almanlar Bulgaristan'ı da işgal etmişler. E, Türkiye bir tehlike içinde kendini hissediyor ve İstanbul'u kısmi olarak boşaltıyor. Yani İstanbul'daki insanların çoğu başka şehirlere göç ediyorlar. E, o yüzden de e, ev sahibimiz bu genç çiftin ev aramasından hayret etmiş anlaşılan ve oldukça büyük de bir daireyi e, iyi bir fiyata onlara vermiş. Ev büyüktü. Eski bir apartman dairesiydi. E, ilginç bir tarafı vardı. E, i̇ki odası vardı ki ben çocukken oraya pek e, sokulmazdım. Bunlardan bir tanesi bir salondu. Anlaşılan annemle babamın genç evlerin çok fazla parası yokmuş ki. Ancak misafir salonuna bir takım eşyalar alabilmişler. İşte öyle her dakika açılmazdı o salon. Kapalı tutulurdu. Ee, önemli bir misafir geldiği zaman ancak açılırdı. Yani bir de o salondan geçilen bir başka oda vardı ki e, onu ben ancak böyle kapı aralandığı zaman e, göz ucunda görebilirdim. İşte orası babamın çalışma odasıydı. Şimdi misafir salonunun ve e, babanın çalışma odasının kapısının kapanmasının bir başka nedeni daha vardı. Evet ev büyüktü ama tek bir sobamız vardı. Bu tek kömür sobasıyla pek herhalde iyi kaliteli olmayan kömür yakarak ancak evin geri kalan tarafını ısıtabiliyorduk. Yani o tarihlerde buzdolabımız yoktu. Çok insanın da yoktu ama herhalde e, kış aylarında soğuk geçen kış aylarında böyle o misafir odasını buzdolabı olarak bekala kullanabilirdik. Çünkü hep kapısı da kapalı dururdu Sıcaklık başka taraflara evin kullandığımız taraflarını yetsin diye. şimdi e, babamın çalışma odasında çok güzel bir masa vardı Anlaşılan paraya yakıymışlar güzel bir masa almışlar hala bunu biz evde kullanırız. Bir de kütüphanede böyle benim e, imrenerek baktığım. Tabi hiçbir şey anlamadım. bir takım ciddi ciddi rengarenk güzel kitaplar. Bunlar da matematik kitaplarıydı. İşte ne yaptım ne ettim. Ee, bir gün e, babam evde yokken odaya girdim. Ee, müthiş bir şeydi benim için. Çünkü masanın üstünde böyle çok parlak bembeyaz kağıtlar vardı. O kağıtlara e, bir takım Çin'i mürekkebiyle çizilmiş şekiller vardı. Etrafta bir pergel takımı vardı. E, anlaşılan babam o tarihlerde bir geometri kitabı yazıyordu, ders kitabı yazıyordu. Ve şekillerini kendisi Çin'i mürekkebiyle kuşa kağıdına çiziyordu. Tabii daha sonra öğrendiğime göre bu kuşa kağıdı resimler o zamanlar klişe denilen bir metotla e, kurşuna dökülüyor. Ondan sonra da baskıya gidiyordu. Şimdi Bu benim çok hoşuma gitti. E, nefis bir şey, esrarengiz bir şey o yaşta bir çocuk için. Herhalde 3-4 yaşlarında falandım. E, akşam da ağzımdan kaçırdım. Odaya girdim ben dedim. Böyle böyle şeyler var. E, peki dedi. Babam bir sefer e, işte Çin'i bile o şekilleri çizerken benim de seyretmeme izin verdi. Ee, işte böyle e, pergeli alıyor pergelin böyle mürekkep tutan bir enteresan ucu var ona e, çini mürekkebinden böyle damlalık gibi bir şeyle biraz mürekkep döküyor Ondan sonra işte çizimlerini yapıyor keza cetbeli var ee, ona da çini mürekkebi kalemle bir şeyler çiziyor çok hoşuma gitti gerçekten eee ama e, şeytan dürttü bir gün dayanamadım yine evde kimse yoktu anlaşılan daha sonraki aylarda e, içeri girdim e, ve ben de e, e, bir şeyler çizmeye başladım yalnız e, tabi babama sorduğumda bu çizdiğin şeyler ne diye sorduğumda işte ben matematik yapıyorum dedi dolayısıyla ben de matematik yapmaya karar verdim hani çocuklar bilirsiniz hoşlanırlar çok işte annelerinin babalarının ayakkabılarını giyip böyle sendeliğe sendeliğe yürümeye öyle yapınca kendilerini büyümüş hissederler. Herhalde benimki de öyle bir hevesti. Neyse benim matematik yapmam pek uzun sürmedi. Çünkü heyecanla ben güzelim kuşe kağıtlarına bir şeyler çiziktirirken çini mürekkebi şişesini devirdim. Devirdim. İşte e, masanın üstüne yayıldı. Onları biraz o e, kağıtlarla toplamaya çalıştım. Ama izler örtülecek gibi değildi. Kaçtım. Geride bıraktığım kağıtlar e, pek matematiğe benzemiyordu. Daha sonra e, modern sanatı, çağdaş soyut sanatı anladığım zaman Hatırladım ki benim işte o dört yaşlarında e, Çin'i mürekkebiyle yaptığım şey olsa olsa soyut sanata benziyor. Hani bu Picasso'nun çok güzel desenleri vardır, Çin'i mürekkebiyle yaptığı. Tabii öyle şeyler çıkmadı, işte birtakım ilginç lekeler çıktı belki. E, oldukça fazla miktarda da kuş kağıdının canına okundu. Tabii masada, e, akşam babam gelip de durumu anlayıncaya kadar o e, Çin'i mürekkebini güzelce bir çekti içine. Babam vaziyeti anladı. Bana sordu. Sen ne yaptın dedi. Ben baktım. Ben de matematik yaptım dedim. İşte ben ilk defa matematiği 4 yaşında yaptım. Böyle yaptım. Sonucu da pek iyi olmadı. Yani kimse beni ödüllendirmedi. E, hafif bir dayak da yedim şimdi açıkçası. Ve bir daha böyle matematik yapmamam odaya girmemem de söylendi. Ama bir karım oldu. Bana da bir takım kağıtlar verdiler. Ee, Ta böyle güzel kuşe kağıtları falan değil. Ama bir takım kalmış kağıtlar. İşte bir de kurşun kalem verdiler. Daha sonra bir takım boyalı kalemler aldı, verdiler. Dediler ki annemle babam sen matematiği ne olur. Şu kağıtları yapardık. Ee, babanın kuşe kağıtlarını rahat bırak. Evet, ben tek kardeştim, yani başka çocukları yoktu annemin, babamın ve e, üniversite konuşulurdu evde. Tabii e, hep onu dinleye, onları dinleye, dinleye büyüdüm. Üniversiteler ilginç yerlerdir gerçekten. E, bir de üniversitelerde işte kurullar vardır, profesörler kurulu, senato falan gibi. E, bu kurulların hikayeleri e, gerçekten e, ilginç hikayelerdir. İşte e, her üniversite biraz kendi içine kapalı bir sırça köşk olduğu için e, gruplaşmalar olur, zipleşmeler olur. İşte kurullarda güzel ama bazen de pek anlamlı olmayan konuşmalar yapılır. E, başka bir kişi çıkar, öbür kişinin fikirlerine e, karşı yine güzel bir konuşma yapar ama e, olayın altında yatan amaç başkadır. ...hafif entrikalar olur... ...seçim kulisleri olur... ...e bunlar olur... E ...bunlar nasıl olur... ...bunların esasında Türkçemizde nefis bir öyküsü var... ...hikayesi var... ...Haldun Taner... E, ...bir hikaye kitabında... E, ...yanılmıyorsam hikaye kitabının ismi... ...Sancho'nun Sabah Yürüyüşü... ...ilk hikayesinin ismi o... ...o kitapta olan... ...Sancho'nun Sabah Yürüyüşü kitabında bir hikayesi var... ...rahatlıkla diye o İstanbul Üniversitesi ne anlamlıyorsam Edebiyat Fakültesindeki bir profesörler kurulundaki doçentlik kadrosuna atama olayını anlatıyor. Onu bulup okursanız üniversitelerde bu tip kurullarda ne kadar ilginç şeyler oluyor böyle küçük hizipler, entrikalar nasıl tatlı tatlı dönüyor anlarsınız. Bu üniversitenin bir parça da tabiatında var anlaşılan dediğim ya ee, bilim adamları dünyayı pek umursamazlar zaman zaman ee, kendilerini tabii ki çok önemli görürler dışa da kapalılar ee, işte küçük grup dinamikleri rol oynama başlar bu sadece Türkiye'de de böyle değil yani Haldun Taner'in rahatlıkla hikayesi e, Türkiye'deki bir şeyi bize çok güzel bir şekilde anlatıyor ama C.P. Snow'un Master diye bir roman da var C.P. da daha sonra Lord Snow İngiliz Bilim Bakanı olmuş. O da yanılmıyorsam Oxford'da bir seçimin öyküsü. Kısa bir roman bu hatta. İşte orada da bir takım böyle küçük oyunlarla, küçük entrikalarla taraf değiştirmelerle bir seçimin, üniversitede bir seçimin öyküsü anlatıyor. İşte bir anlamda çocukluğum bunlarla geçti benim. Üniversite Hikayelerini e, annemden babamdan dinleyerek ama sadece entrika değildi tabii dinlediğim e, gerçekten bilim nedir insana neden heyecan verir onu da çok bilinçli olmasa bile e, büyük ölçüde hissediyordum zannediyorum. to try Altyazı One day. İlkokula Lalel'de gittim. Koca Ragıp Paşa İlkokulu. Normal bir ilkokuldu. Daha sonra okula başladığımızda biz de bebekten taşındık artık. Şimdi hem annem hem babam üniversitede olduğu için bir anlamda üniversiteyle ilgili bir mesleği seçeceğim. Daha doğrusu akademik kariyere gireceğim. Hemen hemen ikisinde de kesindi. Benim de hoşuma gidiyordu. Yani üniversite içinde büyüdüm. Örneğin bisiklete binmesini Beyazıt'ta, üniversite merkez binasının bahçesinde öğrendim. Birçok şeyi üniversitede öğrendim. Neyse, fakat matematikçi olmaya karar vermem ipi geç oldu. Yani lisenin artık lise üçün son aylarında oldu. Çünkü başka şeyler düşünüyordum. İşte gemi mühendisi olmak istedim. O esasında mühendis olmak isteğinden değilmiş de sonra gayet iyi anladım. Denizi çok severim gerçekten. Ondan herhalde. Belki o zamanlar deniz biyolojisi diye bir şeyin varlığını duysaydım. Ona da ilgi duyardım herhalde. Ama duymamıştım. Yoksa mühendislik yeteneğim olmadığı oldukça kesin. Arkeolojiye çok merak saldım. Tarihe de teza. Zaten lisede genelde dersten sıkılan bir öğrenciydim, sıkılmadığım iki ders vardı, bir tanesi matematik, diğeri de tarih. Herhalde şanslıydım da, her ikisinde de iyi birkaç hocam oldu ortaokul ve lise öğreniminin boyunca. Bu tabii ki çok çok önemli çünkü örneğin babamın da hayatından biliyorum, Cahit Arpın da hayatından biliyorum. Onların matematikçi olmasındaki en büyük etken e, belirli bir zamanda orta okulda veya lisedeyken iyi matematik hocaları olması. Neyse sonra matematikçi oldum. Şimdi e, tabii bir anlamda herkes dedi ki baba mesleğine girdin. E, evet doğru ama e, kendim seçtim ve bunu babama söylediğim zaman e, bana baktı baktı emin misin dedi. Gerçekten istiyor musun? Çünkü zor bir meslek seçtin Evet üf, Matematikçilik kolay bir meslek değil Yani hangi meslek kolay diye, diyebilirsiniz ama Çünkü hep düşünmekle ilgili Yani matematik yaptığınız zaman Düşünmeniz gerekli Düşünme enerjisi sarf etmeniz gerekli Uzun uzun Üstelik bıkmadan yılmadan Düşünerek bir problemi çözebilirsiniz Böyle kağıt kalemle kitaplar karıştırarak falan değil. Ha, onları yaparsınız. Bir şey merak edersiniz. Bir kitaptan bir şeyler öğrenirsiniz. da aklınıza bir fikir gelir. Oturursunuz. Kağıtla, kalemle hesap yaparsınız. Ama as esas yapmanız gereken şey düşünmek. İşte daha sonraki yıllarda ben de babam gibi üniversitelerde, TÜBİTAK'ta yöneticilik yaptım. E, zaten e, hem yaşınız ilerlediği zaman hem de başka yöneticilik gibi işlere girdiğiniz zaman matematik yapmaya e, fazla zaman bulamıyorsunuz. E, fazla enerjiniz de olmuyor. E, matematik bir yerde tutku istiyor. Tutkunuz da azalıyor yaşla beraber. Doğal bir şey herhalde. Ama e, o zamanlar da arada bir bir matematik problemiyle uğraştığım olurdu. Genellikle başka arkadaşlarımla, başka meslektaşlarımla beraber. O zaman beni tanıyanlar e, ama matematikçi olduğumu unutmuş olanlar sorarlardı. Hayrola bugün seni çok düşünceli görüyoruz. Bir şey mi oldu? Şimdi bu çok garibime gider benim. Yani takılırdım ben ona cevap olarak derdim. Bir canım esasında düşüncesiz gözükmemek için ben öyle düşünceli gözüküyorum falan. Yoksa bir şey yok. E, düşünceli gözüküyorum çünkü düşünüyordum. Yani bu bana çok komik bir şey geliyor. Şimdi düşünün bir atleti işte 1500 metre koşuyor sıcakça da bir gün. Siz gidip ona söyler misiniz Hayrola ya ne oluyor sen terliyorsun neden terliyorsun böyle ya adam koşuyor bir yarışta ya bir antrenmanda işte matematikçi de öyle düşünür düşünerek çalışır sonra oturur zaman zaman kalem kağıtla bir yerlere kaçar ve hesaplar yapar ya düşündüğünü kontrol eder veya makalesini yazar neyse o işin çok daha basit kısmı ama düşünmek de kötü bir şey değildir yani. Hayrola düşünceli görünüyorsun falan diye e, başkalarına sormayalım. Ama ne güzel düşünüyor diyelim. E, çünkü düşünerek insan bir yerlere gidebilir, bir şeyler çözebilir. Şimdi e, tabii e, sat düşünmek de yetmiyor. Yani okumak, yapılan araştırmaları takip edebilmek. Bütün bunlar çok önemli. Yaptığınız bir araştırma sonucunda bulduğunuz sonucu gidip bir yerlerde anlatmak. Başka meslektaşlarınızın eleştirisine sunmak. Çünkü matematik açık bir eylem biçimidir. Yani yaptığınız şeyi kendinize saklayıp da sağda solda ben neler yaptım neler ama size anlatmam derseniz. E, yani e, herkes sizden biraz böyle e, garip bir şekilde size bakar. E, hatta bu adam hasta mı acaba der. Çünkü matematik yaptığınız zaman bütün olanca açıklığıyla ispatınızı gideceksiniz bir sempozyumda anlatacaksınız. Veya makale olarak yazacaksınız. Hiçbir şey gizlemeden. Bütün bunlar kontrol edilecek. Doğru bulunacak. Ondan sonra bu sizin yaptığınız bir matematik olarak bir anlamda tescil olur. Yani matematik gidip notere falan tescil edilmez. Böyle bir şey yok. Yani matematiğin tescil olması demek sizin meslektaşlarınızın bu ispatın doğru olduğu kanaatine varmaları, daha doğrusu sizin onları ispatınızın doğru olduğuna ikna etmeniz ve aynı zamanda makale haline getirdiğiniz zaman da yolladığınız derginin işte hakemlerini ve editörünü sizin yaptığınızın doğru olduğuna ikna etmeniz gerekiyor. Bunlar olduktan sonra işte siz de o devasa matematik havuzuna bir anla bir şey katmış olursunuz. Bana göre matematik insanlığın tarihi boyunca küçük küçük belki taşları bir araya getirerek zekasıyla inşa ettiği çok yüce bir anıt. İşte o anıtın yerine siz de bir taş koyarsınız. ümid edersiniz ki yıllar boyunca o taşı oraya sizin koyduğunuz başkaları tarafından hatırlanır. İşte matematikçinin en büyük ümidi budur. Matematik evet, yorucu bir iştir. Yaparken, araştırma yaparken düşünce gerektirir. İnsanı yorar. Hatta sinirlerini de yorar. Neden bu çıkmıyor diye sinirlenirsin. işte öyle durumlarda ben bırakırım o problemi. Unutturum aylarca. Ama bazen de eğer şansım yağlar giderse ilham Perisi e, bana gülerse birden aklıma bir fikir gelir. Geri dönerim. O problemi kolaylıkla çözebilirim. Bazen. Hatta isterseniz nadiren diyelim. Ama e, işte öyle anlar vardır ki matematikte araştırma yaparken bir şey yaparsınız yorulmuşsunuzdur. Belki aylarca, yıllarca o konuyla e, zaman zaman uğraşmışsınızdır. Bir yere varırsınız. Her şey takır takır yerine oturur. Bütün ispat doğrudur. İşte siz orada tabiri caizse bir ufuk çizgisini görüyorsunuz. Öyle bir yerdesiniz ki daha önce oradan kimse geçmemiş. Hiçbir ayak izi yok. Çok kısa sürer o an. Ama o anda sizin keyfinize varılmaz. Gerçekten ufuk çizgisindesiniz. Kimsenin daha önce görmediği, bakmadığı bir yerleri görüyorsunuz. Evet, bir matematikçinin hayatında böyle anlar vardır. Çok da değildir. Ama böyle bir anda kısa da yaşanır. Ama gene de her zaman oraya varabilmek için çaba gösterir matematikçe. Yıllarca, aylarca, gece, gündüz demeden. Çok o kısa süren işte yaşamının ufuk çizgisine bir an için gidebilmek, Orada, buraya ben ilk defa geldim, başkalarından önce buraya geldim diyebilmek için. Matematikçiler de yarışçıdır, rekabetçidir. Kimsenin daha önce gitmediği, bulmadığı sonucu gitmediği yere gitmek isterler. Bulmadığı sonucu bulmak isterler. Bunun tüm bunları da tek şeyle yaparlar. Çalışarak, düşünerek, düşünerek ve düşünerek. Onun için bir matematikçiyi böyle düşünceli gördüğünüz zaman aman ona hayrola seni düşünceli görüyorum demeyin. Çünkü dişi ağrıdığından yahut bilmem işte ee, bankadaki parasını yeteri kadar faiz alamadığından falan değildir onun düşüncesi. Büyük bir ihtimalle matematik yapıyordur, çalışıyordur, onun için düşüncelidir. Matematik hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Açık Radyo program destekçisi olun.